Oruçla alakalı olarak eğer bir insan e, gerçekten işinde uzman, e, ehli iman, doktorlar kendisine sen oruç tutamazsın. E, ne kışın, ne yazın tutman doğru değil çünkü sağlığın tehlikeye girecek diyorlarsa o insanın doktorun tavsiyesine uyması gerekir ve oruç tutmaması gerekir. Bunun yerine günlük olarak bir fitre miktarı kadar yani bir fakirin sabah akşam karnını doyuracak kadar neyse 10 lira 15 lira bir fakire günlük olarak verir. Oruç mükellefiyetinden bu şekilde kurtulabilir. Namazla alakalı olarak namaz oruçtan biraz daha farklı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ayakta namaz kılamıyorsanız oturarak namaz kılın. Oturarak kılamıyorsanız uzanarak kılın buyurmuştur. Hatta Hanifi mezhebinde değil ama diğer mezheplerde bir insan bedeniyle namaz kılamıyorsa gözüyle ima ederek işaret ederek namazını kılmalıdır. Yani namazın bir özrü bir ruhsatı söz konusu değildir. Şöyle yapılabilir. Ee, en azından farz namazlarla iktifa edilebilir. Mesela sabah namazı sünnetiyle beraber 4 rekattır ama sadece 2 rekat kılsın. Başı dönüyorsa oturarak kılsın. Ve yine öğle 10 rekattır sünnetleriyle beraber ama sadece farzıyla iktifa edilebilir. 4 rekat kılınabilir. İkinli namazı 4 rekat kılınabilir. Akşam namazı 3 rekatle yetinilebilir. Ve yine yatsı namazı 4 rekat, imkan varsa 3 rekat vitrinde kılabilir. Ve böylece e, kıldığı namazın Rekatı da azalır sayısı da azalır bir hafiflik söz konusu olabilir. Bunu da yapamıyorsa bir insan tabi burada herkes kendi kendisini tanıyor kendi vicdanına sormalı. Ben bu kadarını yapabiliyor muyum yapamıyor muyum oturarak bile olsa eğer gerçekten bunu da yapamayacağına dair kanaat oluşuyorsa ben bunu da yapamıyorum. Ve yine ifade ettiğim gibi diğer mezheplerin görüşlerine esas alarak en azından vücuduyla ima ederek yani namaz kılar gibi yaparak hı hı. işte gözüyle rükü ettiğini, sonra gözüyle secde ettiğini ve yine duaları okuduğunu bu şekilde yaparsa inşallah namaz mükellefiyetinden kurtulabilir. Namaz çok farklı bir ibadettir. Furkan hocam Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde korku namazı diye bir namaz vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazreti Peygamber'e hitaben ey Muhammed! Sen savaş halinde isen ve düşmanların musallat olmasından, şerrinden de korkuyorsan Müslümanları iki gruba ayır. Bir grup seninle bir rekat namaz kılsın. Daha sonra onlar düşmanın karşısına geçsinler. Seninle namaz kılamayanlar gersin, arkanda dursun. Düşünün. Savaş halinde bile, savaş namaz halinde var. bile namaz var. Hatta bunun ötesinde cemaatle namaz var. Dolayısıyla Eyvallah. burada herkes kendi vicdanına sorarak bunun cevabını aramalı ve ona göre muamele etmelidir.